Dinimiz için Allah bize yeter. Dünyamız için Allah bize yeter. Hoş geldin, safa geldin, ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu gün ve merhaba ey katip ve şahit melek. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Ezelden ebede kadar varlıkların halleriyle ve dilleriyle yaptıkları sonsuz hamdler, senalar ve övgüler, yalnız kendisine ait olan Hamid, her şeyin üstünde sonsuz derece bir şeref sahibi ve sonsuz takdis ve senalara layık olan Mecid, dilediğini dilediği şekilde yükselten, yücelten ve herkese layık olduğu rütbeyi ve mertebeyi veren refi, yarattığı varlıkları çok seven ve onlara da kendisini her vesileyle sevdiren Vedud, bütün sıfat, isim ve fiilleriyle her şeyi kuşatan Muhit, mahlukatı hakkında dilediğini yapan Faal Allah'ın adıyla, o kuluna şah damarından daha yakındır. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerini kabul etmiş, Allah'ın uluhiyeti dışında başka ilahları inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan meleklerini şahit tutuyoruz ki, O bütün mükemmel sıfatlara sahip ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O'nun ortağı yoktur Ve yine şehadet ediyoruz ki Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem O'nun kulu ve Resulüdür Cennet Haktır, Cehennem Haktır, Kevser Havuzu Haktır, Şefaat Haktır, Kabirde Sorguya çeken münker, nekir Melekleri Haktır Allah'ın verdiği söz Haktır Muhakkak kıyamet Günü gelecektir ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Allah kabirde yatanları da diriltecektir. İşte biz bu inançla yaşıyor. Bu inançla öleceğiz. Bu inançla yarın diriltileceğiz. Ve azapta görmeyeceğiz inşallah.